Aşkın tarifi gayetli güçtür. Ancak başına gelenler bu işi bilebilirler. Başına gelmeyen bilmez. Zira amaçın renk, sarı için ahenk olmaz. Mecnun'u işitmedin mi? Kaysi, Leyla'nın köyüne gitti. Vakıtta oradaki bulunan köpeklerin gözlerini, ayaklarını öptü. Kendisine bu hayvan, pis hayvanı niye öpüyorsun dedikleri. da bu gözler Leyla'yı gördü. Bu ayaklar Leyla'nın bastığı yerlere bastı bu dedi. Allah bize aşkı tattırsın. Ve vardırsın, ondaki zevki hiçbir şeyde bulamayacağız, hiçbir maddede bulunmaz.